Arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçileri Deniz Can Hatice ve Engin Özaydın ailesine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün okullardaki riskler, yaralanma ve ölüme yol açan tehlikeler üzerine bir program gerçekleştireceğiz. Programı Ankara'da bulunan Gündem Çocuk Derneği Kurucu Yönetim Kurulu üyesi arkadaşımız Mehmet Onur Yılmaz'la birlikte yapacağız. Mehmet Onur Yılmaz Bey şu anda İstanbul'da ama Gündem Çocuk Derneği'nin merkezi Ankara'da ve e, Onur Yılmaz Bey trafiğe takıldığı için biraz geç gelecek. Fakat gene hem Gündem Çocuk Derneği'nin e, yakın ilgilendiği hem de Altın Saatler programlarının e, olabildiğince yakından ilgilendiği e, Van'daki durumla ilgili bugün sabahlin kalktığımızda Aydın Engin'in T24'teki bir yazısıyla karşılaştık. Bu yazıyı sizlere e, olduğu gibi okuyacağım. Kısa bir yazı. Biliyorsunuz daha önce programlarımızda yakın tarihli programlarımızda bahsetmiştik. Van'da Kalıcı konutlar yapıldı, hak sahipleri evlerine, dairelerine yerleştiler. Fakat hala konteyner e, kentlerde e, ikamet etmekte olan aileler var. Bunlar hak sahibi olmayan, yani herhangi bir tapuya sahip olmayan, gayrimenkule sahip olmayan, bugüne kadar da hep kiracı olarak yaşamış olan ...insanlar... ...bu insanlar... konteyner e, kentleri... E, ...bu nedenle terk edemediler. E, fakat... E, ...gerek valilik... E, ...gerekse e, AFAD... E, ...buraları mümkün olduğu kadar... ...hızlı bir şekilde boşaltmaya... ...çalıştı. E, ve boşaltabilmek amacıyla... ...elektrikleri kesildi... ...bir ara suları kesildi... E, ...topu topu yüz küsur... ...aileden bahsediyoruz ama... Ee, uzun bir süreden beri hala buradaki problemin e, bitmediğini ve e, aksine artarak devam ettiğini görüyoruz. Ee, Aydın Engin'in bahsettiğim yazısının başlığı Üşüdüm Bile Diyememiş Bir Bebek. Bugün sabah itibariyle T24'te e, yayınladığı bir yazı. Elektronik postama dün bir e-mektup düştü. Tek cümlelik bir mektup. Her konuda kalem oynatıyorsun ama kalemin Van'da açlık grevi e, konusunda herhangi bir şey yazmıyor diyor. E, ve e, yazının devamında e, Van'daki bir e, minik bebeğin e, donduğunu ve e, canını kaybettiğini belirtiyor. Bu e, bunun üzerine daha fazla söylenecek bir şey e, sanıyorum ki yok. E, konuğumuz Mehmet Onur Yılmaz Bey ile de ayrıca bu konuyu da Van'ı da kısaca konuşacağız. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Size Onur mu diyoruz Mehmet mi diyoruz. Fark etmez ikisini benimle. Her benim iki ikisini bizden söylüyoruz. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gündem... Çocuk Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Yönetim üyesi. Kurulu üyesi. Yönetim evet. kurulu üyesi. Hı hı. Peki. Aslında biz bugün programımızı e, okullardaki riskler, hı. yaralanma ve ölüme yol açan tehlikeler üzerine Gündem Çocuk Derneği'nin e, yürüttüğü çalışmaları, faaliyetleri ele almak istiyoruz. Hı hı. Çok teşekkür ederiz. Bize de yeteri kadar belge ve bilgiyi de ulaştırdınız. Aynı zamanda internet adresinizde de Gerekli bütün bilgiler var. Onu da programımızın içinde e, dinleyicilerimize aktaracağız. E, bazı dinleyicilerimizin e, sizi tanıdığından eminim. Çünkü e, Açık Radyo'ya ilk defa çıkmıyorsunuz. Evet, önceden, birkaç de, defa konuk olma şansımız olmuş. Evet özellikle çocuk programlarında. Özellikle bizim e, çalıştığımız çocuk arkadaşlarımızdan evet. da konuk olanlar olmuştu. Evet. Ama e, bilmeyenler için Gündem Çocuğu bir kısaca özetleyebilir miyiz? Evet. 2005 yılında kurulmuş, evet, 2005. hangi amaçla kuruldu, e, ne tür faaliyetler yürütüyor? E, Gündem Çocuk Derneği'sinde söylediğiniz gibi 2005 yılında kurulmuş olan bir e, çocuk hakları savunuculuğu yapan bir örgüt. E, neden kuruldu, neden böyle bir ihtiyaç duyduk? Aslında uzun yıllar kendi alanlarında çocuk hakları ile ilgili de çocuklarla ilgili çalışan... Farklı disiplinlerden insanlar işte bunlar avukatlar, çocuk gelişimciler, sosyal hizmet uzmanları, eğitimciler, mimarlar, şehir plancıları bir araya gelerek aslında çocuk gündeminde konuşulması gereken hak temelli problemler olduğunu ve temelde bir çocuk politikası eksikliğini hissettiğimiz için bunun savunusunu yapmak ve bunun oluşturulması için kamuoyu oluşturmak ve çalışmalar yürütmek üzere Gündem Çocuk Derneği'ni kurduk. O günden bugüne de farklı alanlarda birbirleriyle ilgisiz gibi görünebilecek ama aslında temelde e, çocukların hakları temelinde ortaklaştırabileceğimiz farklı alanlarda çalışmalar yürütüyoruz. E, okullarda fiziksel güvenlik çalışması da bunlardan bir tanesi. Biraz önce bilgisini verdiğiniz bu Van'daki durumla ilgili raporlama da mesela oradaki çocukların özellikle durumuna ilişkin raporlamada evet, tarihi bir raporumuz yayınlandı. Bu, evet. bu, bu, yani Birbiriyle dediğim gibi ilgisiz görünebilecek ama çocuk hakları temelinde aslında doğrudan bağlantılı olduğunu düşündüğümüz konularda çalışmalar yürütüyoruz. Evet. Ee, biz sizinle bir program yapmaya karar verdik. Sizden belli bilgiler geldi. Ben de yakın çevremde ilk okulunda çocukları olan tanıdığım arkadaşlarıma böyle bir program düzenleyeceğimizi bu programa herhangi bir katkıda bulunup bulunamayacaklarını sordum gelen yanıtlar hepsi İstanbul'dandır gelen yanıtlar beni son derece şaşırttı hatta yani çok daha vahimleri var ama bir tanesinden hemen bahsetmek istiyorum kızım vefa Anadolu Lisesi'nde okuyor iki yıl önce sınıf arkadaşı ciddi sonuç verebilecek bir kazayı ucuz atlattı 1872 yılında yapılmış 141 yıllık vefa lisesi tarihi binası merdivenleri oldukça aşınmış durumda. Öğrenci merdivenlerden kayarak düşüyor şans eseri sadece bacağı yaralanıyor. İki gün önce de başka bir öğrenci yine merdivenlerden düştü ve boynu. İncindi. Hmm. Ee, daha kötü sonuçlar da olabilirdi diye devam ediyor. Çeşitli öneriler de var. Merdivenlere yapıştırılacak kaymayı önleyici bantlar hmm. ki bunlar son derece ucuz maliyetli evet. şeyler. Bu kazaların önlenmesi için yeterli olabilirdi. Bu konuda okul idaresinin yazık ki bir çalışma yapmıyor. Hmm. Okullarda risk değerlendirme çalışmasının biraz önce yapılması için... Çözüm önerileri nelerdir diye size sormamı rica ediyor. Keza 6331 iş güvenliği yasası gereği 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren tehlike sınıfı ayırmaksızın tüm iş yerlerinde zorunlu hale gelmiştir. Onda yani da ciddi bir sorun var bu açıdan bakınca evet, aslında. Onlara gireceğiz. Sizin notlarınızda da var. Okullarda risk değerlendirme çalışması bir an önce uygulanmalı. Uygulama resmi olarak denetlenmeli. Bu nasıl hızlandırılabilir? Hı hı. Şimdi e, siz aslında belli bir süreden beri yani sadece 2013 değil aslında çalışmanın başlangıcı yanılmıyorsam 2011. 11. 2011. Evet. 2011. Bir kısa özetleyebilir miyiz? Ne tür çalışmalar yürüttünüz? Şimdi aslında biz de dahil kimse böyle bir sorunun varlığının 2011'de farkında değildi. Ta ki. E, Efeboz vakasını hepiniz çok yakından hatırlayacaksınız. Maltepe'de devam ettiği anaokulunda üzerine düşen bir ile yaşamını yitirdi Efeboz. Ve daha sonrasında ailesinin aslında ısrarlı ve çok önemli sonuçlar doğuran çabalarıyla biz de dahil olmak üzere kamuoyu bu konuda bir farkındalık yarat yaratılmaya başlandı. O güne kadar şunu düşünüyorduk biz. ya da hep bize öyle söyleniyordu. Bu tür olayları olduğunda bunlar istisnai vakalar. Yani münferit vakalardır, bu münferit vakalar e, üzücü olaylardır deyip sonuçları cezasızlıkla kalıyordu. Ama Efeboz'un ölümüyle birlikte e, bizim de konuya olan ilgimiz şunu ortaya çıkardı ki her yıl Türkiye Cumhuriyeti'ndeki okullarda en az ya yani kayıtlara geçen ya da basından bize yansıyan 20 ila 30 tane çocuk hayatını kaybediyor. Bu bildiklerimiz, bildiklerimiz tespit Tamamen basın üzerinden yapabildiğimiz bir derleme. Çünkü maalesef Milliyetin Bakanlığı'nın böyle bir veri tabanı yok. Yani bunun kayıtlarını tutmuyor. Yani Milliyetin Bakanlığı'na dün kaç tane çocuk okula gitmedi deseniz bunun kaydı vardır. Ama kaç tane çocuk geçen sene yaşamını yitirdi derseniz bunun kaydı maalesef yok. Ee, yaralananların basında da takip edebilmeniz pek mümkün değil. Ama yani baktığınızda yılda 20 ile 30 çocuğun yaşamını yitirdiği bir tablonun müferit olduğunu söylemek ki tek çocuk bile olsa... ...münferit olduğunu söylemek doğru değil... ...20-30 çocuk olduğunda... ...bunun ciddiyetle ele alınması gereken bir sorun olduğunu... ...fark ettik ve bunu incelemeye başladığımızda... ...aslında Türkiye'de şu eksiklikten... E, ...eksikliğin farkına vardık... ...şimdi ben, ben meslek icabı de aslında konuya... ...farklı bir açıdan da yakınım... ...benim mesleğe mimarlık... ...şimdi Türkiye'de çok ciddi sayıda bir genç nüfus var... ...ve bu nüfusun okul ihtiyacı var... ...bu da son yıllarda... ...yani e, işte 20. yüzyılın sonlarına doğru... ...iyice artmaya başladı... ...yani son çeyreğinde diyelim. Buna karşılık üretilen çözüm hızlı ve çabuk ve ucuz yapılan okul yapıları oldu. Bu zaman zaman tip projelerle elde edildi, zaman zaman bağışçıları ile elde edildi vesaire... ...bu açık kapatılmaya çalışıldı ama bu yapılırken bir şey es geçildi. Bu binaların standartlarından biz çok fazla ödün verdik. Yani hem e, konfor standartlarından ödün verdik ama aynı zamanda ve çok daha önemlisi... E, niteliklerinden ve güvenlik standartlarından ödün verdik. Bugün bizim Türkiye Cumhuriyeti içerisindeki okulların tamamına yakını aslında çok düşük standartlarla imal edilmiş. Özellikle devlet okulları için bunu söylemek lazım. Çok düşük standartlarla iman edilmiş okullar. Öyle ki bundan üç sene öncesine kadar devlet okulları için yayınlanmış bir standart dahi yoktu. Yani ha, okullarda nelere dikkat edilmeli, önlemler neler olmalı? İnşaat sırasında olması yani, gereken tedbirler böyle bir yönetmelik yok. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel öğretim kurumları için yayınlamış olduğu bir yönetmelik vardı ama kendi kurul, okulları için uyguladığı böyle bir şey yönetmeliği yok. yoktu, evet. standardı yoktu. Bunun da çeşitli gerekçeleri vardı yani bağışçılar eliyle elde edilen okullarda bağışçıları zorlayamadıklarından tutun da işte kaynak sıkıntısına ihtiyacın çok fazla olmasına vesaire dayandırılıyor da bunların hiçbiri bir çocuğun yaşamını yitirmesi yanında kabul edilebilecek gerekçeler değil takdir edersiniz. Diğer yandan e, aslına bakarsanız temel problem e, bizim eğitim sistemimizde okul elde etmek değil aslında derslik üzerine kuruldur. Yani bugün Milli Eğitim Bakanlığı'na sorsanız her yıl kaç derslik yaptığını söyler ama aslında problem çocukların içine sokulabilecek derslikler yapmak değil, eğitimin bir aracı olarak kullanılabilecek ...nitelikli okullar yapmak... ...mekanları... ...bu pahalı anlamında değil... ...nitelikli demek tasarlanmış demek... ...nitelikli demek önden düşünülmüş demek... ...yani böyle söylendiği zaman hep metrekare maliyetleri konuşulur... ...kesinlikle bu pahalı okul anlamında da değil... ...biz bunu yıllarca ıskaladık... ...ve sonuçlarını aslında çocuklarımızın yaşamını yitirerek... ...ya da ciddi yaralanmalarına sebep olarak... Daha hafif olarak da bakarsak aslında okullarımızın eğitimin amacına ulaşması konusunda bize yeterince destek vermediği bir ortamla karşı karşıyayız. Yani Biz yani. burada daha şeyden bahsetmiyoruz tabii. Yani bu yapıların deprem güvenliği, Hayır, yani kullanım, onlardan, kullanım onlardan sırasında işte, ortaya çıkan tehlikeler. Çok verişler. ciddi başka sonuçlar. Evet. Özellikle İstanbul ve çevre bölgesinde bu depreme e, dayanım konusunda yapılan çalışmalar bence iki üç ayrı program konusu olabilir. Evet, i̇şte Bingöl örneğinde olduğu gibi. Evet. Bingöl'deki okulda e, karşılaşılan tabloda olduğu gibi. Peki siz böyle bir ihtiyacı özellikle de 2001 yılında gerçekleşmiş olan bir çocuk ölümü üzerinde 2011'de, evet. 2011'de e, gördünüz ve bir faaliyete başladınız. Aile sizi hangi yönden etkiledi veya e, yönlendirdi? E, Efe'nin babası e, Kemal Bey ...yargılama yapılabilmesi için... ...yani cezasızlık ve mücadele anlamıyla... ...o çocuğunun ölümünden sorumlu olan... ...kişilerin yargılanması için bir... E, ...imza kampanyası başlattılar... ...ve Kemal Bey bunu yürüyerek Ankara'ya... ...getirmeye karar verdi 2011 Mayıs'ında... Evet. E, ...2012'de... ...ve biz... E, o, ...şey 2011'de ve biz onlarla irtibata geçerek... ...onları Ankara'da karşılamak istediğimizi söyledik... ...bu şekilde onlarla irtibata geçtik... ...onların aslında... E, ...temel amacı bu yargılamanın başlamasıydı... ...ama onunla birlikte... Biz bu şekilde yaşamını yitiren, çocuklarını kaybeden ailelerle irtibata geçtiğimizde sorunu meclis gündemine taşımaya çalıştık. O ailelerle birlikte bir meclis ziyareti gerçekleştirdik. Bunun Şu an, tarihi e, 2012. Bu 2012 yılı evet. içerisinde. 2012'nin Nisan'ında. 2012 Nisan'da, Nisan başında ailelerle birlikte 23 Nisan öncesiydi. Özellikle de gün olarak da ailelerin tercihi de böyleydi. Evet. Çocuklarını kaybeden ailelerle meclise bir ziyarette bulunduk ve... E, Mecliste kimi ziyaret ettiniz? Bütün part, e, parti grup başkan vekillerini ve aynı zamanda milletin Komisyonu'nu ziyaret ettik. O dönem milletin Komisyonu Başkanı şu anda Milliyetim Bakanı olan Nabi Avcı. Nabi Avcı'ydı, evet. Kendisi de çok ilgilendi o dönem ve bu konuyu gündeme taşınması konusunda bakanlığı o dönem harekete geçirmeye çalıştı. Aslında biz o dönemde bakanlıkla ilişki kurmakta oldukça da zorlanıyorduk. Yani bu konuyu anlatmakta zorlanıyorduk. ...kendisinin bakan olmasından sonra bu konuda bir aşama daha kaydetme yolundayız... ...ama hala oldukça yavaş ilerliyor. Ee, i̇şte bir, bu biraz sonra belki ayrıntılarını konuşacağımız bu... E, ...fiziksel güvenlik standartlarının oluşturulması konusunda... ...bir proje önerimiz olmuştu. Bu proje önerisinin bir protokol taslağı haline getirdik... ...ve imza aşamasındayız. Halen davet bekliyoruz aslında. Bu imza aşamasını açtıktan sonra... E, Okullarda kendi okulların kendi kendilerinin fiziksel olarak çocuklar açısından güvenli olup olmadıklarını kontrol edebilecekleri bir otu kontrol sistemin geliştirilmesi konusunda bir çalışma yürüteceğiz ve eğer her şey istediğimiz zamanda sonuçlanırsa önümüzdeki bahar ayının sonlarına doğru da bahar aylarının sonlarına doğru da bu çalışmayı sonlandırmış ve bakanlığa teslim etmiş olmayı umuyorum. Sizin e, protokolünüzün kapsamı. Bu yapılacak olan kontrollere ilişkin, altyapının e, e, alt kontrolüne ilişkin bir ee, protokolle sınırlı evet. mı? Yoksa bunun ötesinde, e, bunun sonucunda bir standart belgesinin yayınlanması vesaire bu tür şeyler de var mı? Şöyle özetlemeye çalışayım. Ee, biz bu çalışmaları yürütürken farklı ülke örneklerini inceledik. Özellikle Almanya'nın. Okullarda fiziksel güvenlik konusunda çok gelişmiş standart kontrol listeleri var. Belki yani standartları ve o standartların sağlanmasına yarayacak kontrol listeleri. Ne kadar listeleri sıklıkla var. bir yapıyorlar bu kontrolleri? Ee, şöyle söyleyeyim, her dönem mutlaka. Her eğitim, dönemi. her eğitim dönemde mutlaka, her ay mutlaka her hafta mutlaka ve her gün mutlaka. Yani bunu şöyle aşamalandırın. Her dönem bakılacak olanlar ayrı, Doğru. her ay bakılacak olanlar ayrı, her hafta bakılacak her her gün bakılacak olanlar ayrı. Yani her gün öğretmen sınıfa girerken de elinde belki 5 maddelik bakması gerekenler listesi. Teknik var. elemanların görevlerinden bahsetmiyorum. Bahsetmiyorum. Yani e, eğitimcilerin içinde teknik ele, mesela dönemlik kontroller muhakkak. Tabii içinde ki. teknik elemanların evet. da olabileceği şeyler ama kazanları daha, kontrol edecek. Evet. Kazanları, elektrik kablolarını yani. işte e, kaymazlık vesaire gibi veya işte montaj konusundaki sıkıntıları ya da başka pek çok şeyi belki birazdan konuşuruz detaylarını. Ama onun dışında daha periyodik periyot sıklaştıkça hem öğretmenin hem velilerin hem idarecilerin hem de öğrencilerin çocukların da katılacağı bir oto kontrol sisteminin oluşturulması. Yani bizim temelde e, bakanlığa önerdiğimiz protokolde bu kontrol listelerinin bizim uluslararası örneklerden derlediğimiz kontrol listelerinin Türkiye'ye uyarlanması çünkü okul yapıları farklı, eğitim sistemi farklı, aktörler farklı. Onun uyarlanması. Yapılarımız Bunların, farklı. Evet, yapılar farklı. Bunların farklı okul tiplerine ve farklı yaş gruplarına göre aşamalandırılması ve kullanıcı dostu bir şekilde yani bir öğretmen teknik olmasa da bir müdür yardımcısı ya da bir okul müdürü teknik olmadan eline alıp kullanabileceği kontrol listelerini kullanıcı dostu halinde onlara sunulmasını kapsıyor. Tabii ki bir sonraki aşama bizim ilk protokol kapsamımızda yok ama bir sonraki aşamada bizim e, mutlaka olması istediğimiz ama bu ilk aşama olmadan konuşulamayacak olan şey bunun bir mevzuata dönüştürülmesi. Yani evet. bu kontrol listelerinin bir mevzuata, yönetmeliklere bağlanması, yönetmelik, genelge, yönerge gibi evet. yani e, bazı bağlantılı yasal bağlantıların oluşturulması gerekiyor. İkincisi de çok önemli başka bir noktada milletim sisteminin kendi kendini izleyen ve bu sistemden öğrenen bir yapıya kavuşması. Yani e, okullarda meydana gelen olayları. Biz bunlara özellikle kaza demiyorum çünkü bunları kaza olarak nitelendirmek çok farklı bir yoruma yol açabilir. E, bu tür yaralanma ve ölümle sonuçlanan olayları izlemek, takip etmek ve her olaydan öğrenen bir sistem yapı oluşturmaktır. Yani e, özellikle e, mimar ve mühendisler şantiye çalışanlar bilecektir. Uluslararası büyük e, müteahhitlik firmaları yani onlarca dünyanın yerinde şantiyesi olan firmalar bir şantiyede bir iş kazası olduğu anda bütün şantiyelerine bülten gönderilir. Tabii. Ne o, olduğunu anlatırlar ve o kazanın o diğer şantiyelerde olmaması için alınması gereken önlemlerin bir an önce sıralanması ve merkeze rapor edilmesini ister. Örnek olay haline getirip evet. ciddi bir, bir e, inceleme bültenle, yapıp. evet Tam da böyle bir. Yeni de kendi kendine öğrenen o standartları da bu anlamda geliştiren ve temel hedefi de sıfır ölümlü olayla sonuçlandırabilecek ve en az yaralanma ile sonuçlandırabilecek şekilde okullarımızı fiziksel olarak güvenli hale getirmeyi amaçlayan bir e, bir proje çalışma. Bu o, protokol e, aynı zamanda bir e, pilot bölge tespit ediyor evet. ve o pilot pilot bölgede çalışma evet. öngörüyor. E, bir şey soracağım. E, yapılan iş sonuç olarak e, teknik bir iş. Gündem çocuğun bu tür bir teknik çalışmayı hı hı. E, götürebilecek, yönetebilecek bir kabiliyeti var mı? Altyapısı var mı? Yani şu anda biz bakanlığa da e, bu projenin hem danışma kurulunda hem teknik ekibinde hem de okullarda yapılacak olan çalışmalarda yer alacak. ...kadronun isimlerine dahi... kadar varana kadar sunduk. Yani bu bunların hepsi doğrudan gündem çocuğun... ...üyesi olan insanlar değil bir, ama... Muhakkak, e, ...kendi uzman alanlarında... ...bu konuda çalışabilecek olan... E, hani ...yetkin kişilerimize ulaştık. Bunlarla görüşmelerimizi yaptık. Projede bunların bir kısmı akademisyen... E, ...bir kısmı işte... E, ...iş hekimi... ...iş güvenliği uzmanı... ...itfaiye personeli... E, ...ya da çocuk gelişim uzmanı, sosyal hizmet uzmanı... ...gibi farklı iş kollarından... ...bu konuda yer alabilecek insanları... ...biz belirledik ve bunları da... E, ...protokol ekinde e, bakanlığa sunduk... ...yani şu anda bu kadro da hazır aslında... Evet, bu projenin maliyetini bakanlıktan mı... ...temin edeceksiniz yoksa siz gönüllü olarak mı... ...bu projeyi yürütmeyi düşünüyorsunuz? Yani ilk protokol görüşmelerimizde... E, ...bu biraz havada kaldı... ...bakanlık bu konuda destek... E, ...aya verebileceğini söylüyordu... ...ama daha sonra mümkün olmadı bu... Ve biz e, bunun gecikmesini de göze alamayarak şunu önerdik... ...biz bu protokolü imzalayalım... ...biz bunun parasını da buluruz. Yani evet. ihtiyacımız olan parayı da bir şekilde buluruz diye. Tabii bunu da şuna güvenerek aslında... ...biraz da dönüp e, biz bu protokolü imzaladıktan sonra... ...dönüp, dönüp sponsorlara, sponsorlara ya da destekçilere... Yani ...bu projeyi en kısa zamanda gerçekleştirmek... ...bu standartları oluşturmak... ...ve bu standartların kitaplarını basıp okullara ulaştırabilmek... ...ve Milliyetin Bakanlığı'na teslim edebilmek için... ...bir destek çağrısında bulunacağız... Bu konuda da e, ümitliyiz. Hiç zorlanacağımızı düşünmüyoruz. Ama sponsora da tabii ki ihtiyacımız olacak. Ama bakanlığın bu konuda mali bir desteği olmayacak. Teknik altyapı konusunda, personel konusunda destekler olacak. Ama maliyetini gündem çocuk ve onun destekçileri, sponsorları karşılayacak. Evet. Ee, siz hangi tarihte e, Milli Eğitim Bakanlığı'na projeyi teslim ettiniz? Aslına bakarsanız bizim bu protokolün ilk taslağını verili bir buçuk sene oldu. Ama aktif olarak bunun bir e, protokol düzeyinde görüşmeye başlayalı 4-5 ay kadar oldu. Yani evet. bahar aylarında başladık görüşmeye ancak sonuçlandı. Bu da aslında belki burada söylememlere sakınca yok. E, milletin bakanlığı düzenlediği bir toplantıya katılmıştık. Ve orada e, Nabi Bey ile görüşme olanağımız oldu. Konuyu anlattık ve hemen çok yakındaki bir hastanede... Etim bir ilk öğretim okulunda üzerine demir kapı düşerek ağır yaralanmış bir çocuk yatıyordu. Ve onu ziyaret etmesini rica ettik. Kabul etti. Oraya gidip veliyle, ailelerle, aileyle görüştükten sonra aslında bizim e, ne demek istediğimiz bakanlık tarafından çok iyi anlaşıldı. Ve ondan sonra biz protokol görüşmelerine başladık. Ama o günden bu yana da nereden bakıyoruz? Bu önemli bir şey tabii. Dört yani bir hızlandırıcı arkadaşlar. etken olması açısından... Önemli bir şey. Anlamadım bir tek nokta var. O da şu. Tabii gündem çocuk böyle bir projeyi e, yaparak e, son derece önemli bir soruna e, dikkati çekiyor ve bir buçuk yıldan beri Milli Eğitim Bakanlığıyla da bu çalışmayı sürdürüyor. Her şeyi bir tarafa bırakalım. Yani bizim devletimizin bir takım alışkanlıkları olduğunu biliyoruz. E, sivillerden her zaman hoşlanmayız. Genellikle hoşlanmayız. Onu da Anlayabiliyorum onu da bir tarafa bırakalım ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu sayıda ölümlere yol açan ve ciddi sayıda yaralanma adetleri de söz konusudur muhakkak bir sorunu Toplumun ve çocuklarımızın e, ortak sorununu ortadan kaldırmak dışında mutlaka başka bir faaliyetinin de olması lazım. Hı hı. Yani tamam sizinle bir protokol imzalanabilir. Siz bir kentte veyahut da bir bölgedeki okullarda e, böyle bir projeyi yürütebilirsiniz. Ama bunun dışında Milli Eğitim Bakanlığı da e, kendi teşkilatını harekete geçirerek ve devletin de Desteğini alarak değil mi? Yani tokiler, mokiler falan evet. şimdi e, her yerde e, koşturuyoruz toki toki evet. diye. diye. E, çok rahatlıkla e, okullardaki bu tür incelemeler yapılabilir. E, checklistlerden bahsediyorsunuz. Checklistler doldurulabilir ve e, şu andaki kentsel dönüşüm e, atağının bir parçası haline, o büyük projenin bir küçük e, projesi haline ee, ...rahatlıkla getirilebilir. Var mı böyle bir çalışma? Şimdi şöyle söyleyeyim. E, OECD standartlarına göre... ...biz sınıflarımızı... <gülüyor> ...okullarımızı... E, ...kapasite olarak 24 çocuk... E, ...olarak... ...organize etme hedefine ulaşmamız için... ...bizim şu anda... ...300 bin dersliğe ihtiyacımız var. 300 bin derslik. Evet. Evet. Milletim Bakanlığının kendi rakamıdır. 220 bin derslikti. 12 yıllık zorunlu eğitim ile birlikte bunun sayısının 300 bin'i geçeceği dahi söyleniyor. Şimdi baktığımızda o zaman önümüzdeki dönemde çok ciddi sayıda okul yapmamız gerekiyor aslında. Şu Yücük. anda var olan 220 bin mi? Hayır, 220 bin derslik yeni derslik ihtiyacımız var. Yeni derslik evet. ihtiyacımız var. Yani, yani demek bu ki... ıı, kabaca 10-12 derslikli okullar deseniz aslında yani 20 bin tane okula ihtiyacımız var. Evet, böyle baktığınızda iki tane temel sorunumuz var. Bir, yeni yapılacak okulların, genel geçer tabirle söyleyeyim çocuk dostu olması. Bu şu anlama geliyor aslında. Bir, eğitimin aracı olarak çocukların ihtiyacını karşılayacak donanıma ve altyapıya sahip olması. İki, fiziksel olarak çocuklar için güvenli olması. Üç, istisnasız tüm çocuklar için erişilebilir olması. Bizim yeni binalar için mutlaka bu koşulları sağlayacak standartları belirlememiz gerekiyor. Bu konuda somut bir çalışma şu anda bakanlıkta olmadığını biliyoruz. Yani okullar için belli standartlar oluşturulması çalışmaları var. Ama bunların yeni okullar için bir ciddi anlamda devletin kendini bağlayacağı standart olarak ilan edilmesi apayrı bir çalışma. Böyle bir çalışma maalesef yok. İkincisi... Mevcut yapı stoğu, okul stoğunun yüzde doksan maalesef bu standartları, bu söylediğimiz standartlara sahip olmadığı için bunların yenilenmesi, yenilendikten sonra da izlenmesi gibi bir sorunu. Yani kontrol listelerinin oluşturulması bu sorunun çok ee, küçük bir kısmını, çok acil olan çok küçük bir kısmını çözüyor. O yüzden biz aslında bu kontrol listelerini elde etmekle şunu yapıyoruz. Bir, Eğitim Bakanlığı'na kendi okullarını kontrol edebilecekleri aracı sağlamış olacağız. İki, velilere, okul müdürlerine ve eğitimcilere bu konuda duyarlı olup bu kontrol listelerinin uygulanması konusunda harekete geçmesi ya da yetkilileri harekete geçirmek için baskı uygulamaları için onlara bir araç vermiş olacağız. Bunu yaptıktan sonraki aşama ve ya da onunla birlikte zaten bu söylediğim diğer. Yani okulların fiziksel olarak e, altyapı ve eğitim eğitimin ihtiyaçlarını karşılayacak altyapı ve donanıma sahip olması. Ve eski okulların da bu donanım ve altyapıya kavuşturulması için yapılması gereken çok kapsamlı bir şey var. O yüzden bizim e, eğitim yılının başında e, uyarılar olarak yayınladığımız notlara dönüp bakarsak biz şunu söyledik. Eğitimde çocuklara tablet dağıtılması çok güzel, buna itiraz edilemez. Başka pek çok olanan sağlanması ve kitap dağıtılması eyvallah. Ama eğitimin temel aracı olan okulların ve eğitimin niteliğinin yönelik, bu. yönelik... Bu, ...bunun üzerine eğitim niteliğinin arttırılmasına yönelik hiçbir çabanın olmaması... ...ya da çabanın sadece yeni derslik yapmak ama standartları olmayan hem fiziksel olarak hem olanaklar ve altyapı olarak standartları olmayan derslik yapmaya odaklanmasının doğru olduğunu düşünmüyoruz ve yatırımın da eğitimde bu anlamda doğru yönlendirildiğini ve doğru paylaştırıldığını düşünmüyoruz ve verimli olduğunu. Verimli tabii ki bu bir verimsizlik aslında evet, evet. Ciddi bir güvenlik sorunuyla karşı karşıyayız okullarımızda evet. ve esas dikkat noktası da bu değil. Evet, şimdi bir müzik parçası dinleyelim ondan sonra sohbetimize devam edeceğiz. to go oh, oh, oh. I'm begging you not to go oh, oh, oh. If there's another way It is hiding from us darling Cause the world outside Doesn't need our help tonight by side, like they are dancing the dark wood floor and feels so cold under our feet I am begging you not to go oh oh, oh. I am begging you not to go oh, oh. the last to fall, all around us sleeping bodies drunk in satellites in the orbit of our earth in the gentle night little whispers draws closer so close to touch in the frayed collapsing light to go Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programındayız ve ikinci bölümdeyiz. Bugünkü programda konuğumuz Mehmet Onur Yılmaz arkadaşımız. Gündem Çocuk Derneği yönetim kurulu üyesi. Ee, okullardaki e, riskler üzerine konuşuyoruz. Yaralanma ve ölüme yol açan tehlikeler üzerinde duruyoruz. Gündem Çocuğun bu konuda çalışmaları var. Gündem Çocuğun... E, İnternet adresini hemen verelim gündemçocuk.org. Evet. Bütün bilgiler var. Aslında oldukça detaylı yani hem geçmişe ilişkin hem de projelerinize ilişkin bütün detayları e, dinleyicilerimizin orada bulması mümkün. Evet hem bu çalışmaya ilişkin hem de diğer raporlama çalışmalarımız ve savunculuk çalışmalarına ilişkin bilgileri adresimizden Aynı zamanda Twitter ve Facebook adresimizden de takip edebilirsiniz. Takip etmek mümkün. Evet şimdi e, biliyorsunuz İstanbul Proje Koordinasyon e, Birimi tarafından e, İstanbul'da okullarda yürütülmekte olan bir e, çalışma var. Güçlendirme veya yeniden yapım. Bu aslında e, yurt dışından sağlanan Dünya Bankası kredisi ve e, bir Avrupa e, kredisiyle Avrupa Kalkınma Bankası'nın kredisiyle gerçekleştirilen bir büyük proje. Şu anda da eğer yanılmıyorsam 5. yılına girdi herhalde. İstanbul'da oldukça ciddi güçlendirme çalışmaları yaptılar okullarda. Bazı okulları da ve kamu binalarını da yıkıp yeniden yaptılar. Bunlarda bu belirttiğiniz özelliklere dikkat edildi mi? Güvenlik ee, konusunda yani şöyle söyleyeyim e, o güçlendirme yapılan okulların sadece yapılan işle ilgili bile çok ciddi sıkıntılar olduğunu biz biliyoruz yani bu güçlendirmenin usulüne uygulama yapılıp yapılmadığına kontrolünün ve teslim alma usullerine uyulup uyulmadığına dair bile e, çeşitli sıkıntılar bizim kulağımıza kadar geliyor bu medyaya evet. da yansıdı ama daha e, yani biz konumuz açısından bakacak olursak bu güçlendirme ya da kapsamlı tadilat çalışmaları içerisinde e, böyle bir çalışma yapılmadı. Zaten yapılamaz. Çünkü e, yapılaması için evet, hmm. elinizde mezura yok. Yani neye göre yapacağınızı bilmeden Kriter bunu yapamazsınız. Yani evet. Bu kriterlerin oluşturulması hani o yüzden biz temelde hani ilk e, protokolün buna odaklanması gerektiğini düşündük. Ondan sonraki çalışmalarda hem kontrol hem de yeni yapılan binalarda... Bu eldeki bir veri haline gelecek ve o zaman talep haline de gelebilecek. Yani bugün bizim bahsettiğimiz aslında 400 ile 600 maddeden oluşan bir kontrol listesi. Bunların bir kısmı teknik çalışımı da gerektiriyor. Bir kısmı sadece gözlemle sonuçlandırılabilecek ya da işte sağlanıp sağlanmadığı görülebilecek. Görülebilecek. Nereden baksanız 400 ile 600 maddelik bir checklistten bahsediyoruz. Evet ben İstanbul'daki bu yapılan kamu binalarında ve okullarda yapılan hem güçlendirme hem yeniden yapımda birçok şeyin dikkate alındığını biliyorum. Mesela ilk öğretim okullarında işte lavabolar aşağıya indirildi. Çocukların boyuna göre ay ayarlandı. Nitekim e, tuvaletler aynı şekilde çocuklara uygun yapıldı. İşte tasarruflu aydınlatma elemanları kullanıldı. Bilgisayar e, altyapısı gerçekleştirildi. E, bütün şeyler elektrik e, donanımında e, belli e, dikkatler gösterildi. Ama mesela güvenlikte dediğiniz gibi herhangi bir şey yapıldı mı yapılmadı mı doğrusu bunu bilmiyorum. Ee, ama çok haklı e, bir şey söylüyorsunuz, ee, yönetmeliği olmayan e, veya da belli bir standart belgesine bağlanmamış olan e, bir şeyi de e, hem müteahhitlerden beklemek hem de müşavirlerden beklemek e, çok da doğru değil. Yani siz depreme dayanımla ilgili çalışırken e, bir safety faktörü örüyorsunuz. Bir güvenlik faktörü örüyorsunuz evet. ve binanın buna dayanması gerektiğini söylüyorsunuz. Buna göre teknik çalışma yapılıyor. Bir referansını Proje hakkında ya. söyleniyor. Yangın güvenliği dediğinizde bunun standartları belli. Buna göre yapıyorsunuz. Ama okullarda fiziksel <gülüyor> güvenlik dediğimizde henüz bu standartlar elimizde yok. O yüzden bunun yapılmasını beklemek zaten. Ancak hani bu söylediğiniz tür aslında çok makyaj şeyler de yapılabilir. Yani bu önemli tabii ki yani tuvaletlerin çocuğun boyuna indirilmesi. Ama daha önemlisi o lavabonun çocuğun üzerine düşmemesi. Düşmemesi tabii. Düzgün bağlanması. Düzgün monte edilmesi ve onun kontrol edilmesi. Evet. Ve periyodik olarak kontrol edilmesi. Yani evet. Bu çok çok zor bir şey değil aslında. Yani temel olarak bir okul o güvenlik standardını bir kere yaklaştırıldıktan sonra yapılacak olan tek şey... ...onun sürekliliğini sağlayacak bir sürekli gözlem. Şimdi siz tabii bütün istatistiklere hakimsiniz. Yani 2012'de hangi çocuk e, neyin yüzünden yaralandı, e, can kaybına uğradı bunları biliyorsunuz. Böyle bir genel şey yapabilir misiniz acaba? Yani işte merdivenler e, çok tehlikeli veyahut da işte şunlar e, en bariz e, tehlike odakları gibi bir ayrım yapmak mümkün mü? Yani... E... Bu çok her zaman doğru değil aslında çünkü bazı başka tehlikeleri görünmez hale getirebiliyor ama çok öne çıkan şeyler var ülkemizde özellikle mesela demir kayar kapılar okullarda her yıl en az üç dört tane çocuğun canına mal oluyor yani demir kayar kapılar demir kay yani bu bahçeler bahçe kapısının... bahçelerin evet, bah evet bahçelerin giriş ana giriş kapısı ve genelde bunlar çok e projesiz uyduruk, uyduruk. yani hani herhangi bir sanayi ustasına teslim edilip herhangi bir çizim dahi verilmeden yapılan ve raydan çıkma ile çocukların üzerine devrilmeyle ya da kapanma e, sırasındaki güvenlik stopları olmadığı için çocukların sıkışarak yaşamını itirdikleri ve ciddi yaralı ciddi yaralanmalara yol açılan e, olayları çok sık yaşıyoruz yani. ve önlemi de çok basit çok değil basit. mi yani e, hani bu bir ...şeyse Acıcıcı gerçekten şey bütün yani. okullar... ...sadece... Yani. Iı, ...kapıların raydan çıkmayacak şekilde... ...muhafazasını sağlasalar... Sağlar. ...düzgün bir şekilde yapılsalar... ...bu her yıl 3-4 tane çocuğun yaşamını kurtaran... ...bir şey haline gelebilir. Bir diğer... ...şey e, okulların... Bu kayar cidli. kapılar araçların girmesi için midir? Nedir? E, yani hem araç... ...şöyle tabii ki bunlar... ...normal usulüne göre yapılsa aslında araç ve... yaya girişinin ayrılması Ayrı olması gerekiyor. lazım değil mi? Tabii. E, zaman zaman okulların çıkış zamanlarında... ...araç girişi de açılarak çocukların çıkışı için... ...kullanılabiliyor ama en son mesela... ...geçen sene işte Etimeskut'ta yaşamını yitiren... E, ...çocukta... ...yani bizim yaptığımız tespite göre... ...kayar kapının... E, ...üzerinde gitmesi gereken ray... İçeriden asfaltla dışarıdan betonla zamanla kapanmış ve kayar kapı aslında boşta gidiyor. Gidip ve Evet yani. ve işte orada o gün çok rüzgarlı bir havada kayar kapı yani yaklaşık 300 kiloluk kapı raydan çıkarak bir çocuğun üzerine dövüldü ve yaşamına ya. mal oldu maalesef. Ve bu maalesef müferit bunu biz... Çok aynı hikayeleri ben 3-4 ayrı il için söyleyebilirim size her evet. sene mutlaka biz bunları yaşıyoruz. En azından yaralanmayla sonuçlanan bir yığın olaylar. Yani on, onları onlardan haberdar dahi olmuyoruz evet. bir kadını söyleyeyim. Bir diğeri şeylerin okul bahçelerinin çitleri. Yani bu çitleri genelde niye öyle yapılır? Hiçbir mantıklı açıklaması yok ama hep sivri demirlerle biter. Sanki bir hapishane yapıyormuşuz ve çocukların kaçmasını bir güvenlik sorunu hale getirmişiz ve çocukların kaçmasını engellemeye çalışan bir şeymiş gibi. Bunlar ki bazı yerlerde dikenle tel dahi kullanıldığı biliyoruz ama genelde sivri demirlerle biter. Ve bu maalesef her yıl pek çok çocuğun çok ciddi yaralanmasına ve yaşam kaybına sebep olabiliyor. Bir ikincisi yani bunu bir hani doğrudan aslında güvenlik eksiği yani görünen riskler olarak bir de görünmeyen riskler var. Örneğin e, okulların e, sınıf pencerelerine yapılan e, demir parmaklıklar. Evet. Bu demir parmaklıkların genişliğinin bir güvenlik sorunu yaratacağını düşünmezsiniz. Ama bu demir parmaklıkların genişliği o çocukların oraya kafasının sığmayacağı şekilde olması gerekiyor. Aksi takdirde biz mesela bu şekilde bir arkadaşımızı kaybettik. Bir çocuğu kaybettik 6 yaş, 7 yaşında. Yani... E, bu, bu, ...bu detayda düşünülmesi gerekiyor. Çünkü Tabii. şöyle bir alışkanlığımız var. Bu o kadar var. basit bir şey ki yani... Ama işte görünen bir risk değil. Bakarsın He. parmaklık bir sorun olabilir mi dediğiniz ...olmaz gibi He. görünüyor ama maalesef öyle. Açık bırakılan e, rogar kapakları... ...okul bahçesinde ve çevresinde. E, ya da işte okulda bir tadilat yapılıyorsa... ...işte çevrede bırakılan inşaat malzemeleri. E, merdivenler. Özellikle dağılma saatlerinde... ...işte büyük ve küçük sınıfların aynı anda... ...sınıftan çıkması... Yani pek çok başka riskten bazı Elektrik kaçağı. Yani yarın e, Yunus'un davasına arkadaşlarımız gidecekler Karamürsel'e. E, i̇şitme engelli yatılı okulunda geçen sene yaşamını yitirdi. Okuldan top oynarlarken yan bahçeye kaçan topun peşinden giderken tutunduğu elektrik direğinde okul bahçesindeki. ...elektrik direğinde, elektrik akımına kapılarak... ...yaşamını kaybetti. Ne çıkmadan, aşağıdan tuttun. Evet. Elektrik direğinde çünkü e, orada bir aydınlatma... ...yani neden ve ne için yapıldığı bilinmeyen... ...bir aydınlatma için... ...ihtiyaç olan elektrik... E, ...hiçbir şekilde bir projesiz... ...ve onaysız bir şekilde oradan... E, kabloyla indirilmiş. Kabloyla indirilmiş, orada açık bir indirilmiş. Ve evet. bir çocuğun yaşamına mal oldu. Yani bunlar önlenmesi çok kolay... E, ...ama sonuçları çok ağır. Önlenmediği takdirde sonuçları Doğru. çok ağır şeyler... E, tabi, ...temel sorun şurada yatıyor... ...yani bütün... ...yaşam e, yetişkinler tarafından... ...ve yetişkinlerin... ...ihtiyaçları ve... E, ...algılarına göre kuruluyor. Yani bir s Yetişken, yetişkinler de... ...hiçbir engeli olmayan yetişkinler evet. tabii. Yani, yani bir... Hani, ...yaşlı olmayan. Bir normal yani. tanımlarsak evet. o normal yetişkinler için. Evet. Çocuklar burada görmezden gelinen... ...çok büyük bir kitle. Ama okullar dediğimiz şey zaten çocuklar için var. Ama yine yetişkinler... ...tarafından ve çocuklar... ...düşünülmeden üretiliyor bu okullar ve sonuçları... ...da böyle oluyor yani... E, ...o yüzden hani... E, ...öncelikle hani okul ortamının, eğitim ortamlarının... ...çocuklar için olduğuna ve çocuklar için... ...ve çocuklara göre... ...yapılması gerektiğini konusunda... ...bir ön kabule ihtiyacımız var bu olmadığı sürece de... ...bunlar bize böyle münferit ...olaylarmış gibi görünür ama bu bahsettiğim... ...şeylerin tamamı bir, her yıl... ...birden fazla çocuğun yaşamına mal oluyor. Ailelere ve ebeveynlere... E, ulaştırmak istediğiniz bir mesajınız var mı? E, ya şunu çok önemsiyoruz biz. Bu standartları oluşturduğumuz andan itibaren bizim tek muhatabımız Milliyetin Bakanlığı değil. Biz aynı anda e, velilerin de ve eğitimcilerin de Milliyetin Eğitim Bakanlığı Otoritesi'nin dışında Dışındaki ve yanında öğretmenler, idari idareciler göre ve, ve velilerin de bu işi sahip çıkmalarını ve çocuklarının okudukları okullarda ya da öğretmen oldukları okullarda bu fiziksel güvenlik standartlarının sağlanıp sağlanmadığı konusunda bir baskı yaratmalarının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bu çünkü tek taraflı sadece Milliyetin Bakanlığı uygulayacağı ve kontrol edeceği bir sistem değil. Bu okulun bütün aktörleriyle bir otokontrol sistemi geliştirilmesi. Gerek, evet. Ama hukuki sorun... bir boşluk da var değil mi? Çünkü aynı zamanda siz açılmış olan davalarda da böyle bir boşlukla da... ...karşı karşıya kaldığınızı Hı. ifade ediyorsunuz. Bu genel olarak çocuk davalarındaki bir cezasızlık şey var. Yani bu sadece bu fiziksel güvenlik sorumlu ile ilgili değil. Yani bu bir çocuk bir iş kazasında hayatını kaybedince de aynı şey söz konusu. Öyle mi? Yani Ahmet Yıldız davasını işte Adana'da pres makinesine başını sıkıştırarak yaşamını kaybeden... ...13 yaşındaki çocuğun davasına dönün bakın... Yani bir yetişkin herhalde yaşamın itirsi bu kadar ciddiyetsiz olmazdı bu dava. Yani 30 bin liralık bir ceza, 20 ay taksitle öden ödenmesine karar verildi geçti gitti. Yani bu genel olarak çocukların başına gelen şeylerle gibi cezasızlık sorunumuz var bizim. Evet. Yani bu yargının bazen mevzuattan kaynaklı olabiliyor, bazen yargının algısal sorunlarından kaynaklı olabiliyor, bazen bu münferit algısından kaynaklı olabiliyor. Çocuktur olurdu. hata yapar ne yapalım? Yani bir, bir, mı var yani? bir, şey. bir de şöyle bir şey var. Ee, çocukların başına gelen olaylarla ilgili yasal takibin yapılması konusunda aileler çok ciddi zorluklar yaşıyorlar. Yani biz bu süreçte ona da çok şahit olduk. Okulda çocuğunun başına bir şey gelen bir aile, yaşamını yitiren, ok çocuğu okulda yaşamını yitiren bir ailenin hukuki mücadele vermesinin çok ciddi maddi... Külfeti var. külfeti var. Yani bu külfeti karşılayamayan aileler bir noktada pes etmek Peşe zorunda diyormuş, kalabiliyorlar. Evet. Ama pes etmeyen aileler de sonuçta ulaşabiliyorlar. Efendi ailesi e, takip etmişsinizdir. 300 bin lira yakın bir tazminat kazandı. Bu çünkü doğru bir tespitle, e, belki de Türkiye'de ilk kez mahkeme e, okuldaki çocuğun sorumlusunun devlet olduğunu okulda bulunduğu sürece... ...yani evden çıkıp geri evine gelene kadar ki sürede... ...başına gelen her şeyden devletin sorumlu olduğunu söyledi. Buna da emsal teşkil eden şöyle bir karar vardı... ...belki onu hatırlatmak lazım... Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi okulda... ...bıçaklanarak yaşamını kaybeden bir çocuktan dolayı... ...Milletin Bakanlığını sorumluluğu... ...buldu. Ki bu bir fiili saldırı... Bundan dahi Milli Eğitim Bakanlığı'nı ki öyledir aslında ama uç örnek olduğu için söylüyorum. Bundan dahi Milli Eğitim Bakanlığı'nı sorumlu buldu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ki okulda üzerine lavabo düşüp yaşamını yitiren bir çocuktan Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorumlu olması tartışılmaz. Elbette. O yüzden Elbette. hani bu otokontrol sisteminin sorunuza gelecek olursak oluşturulması için verilerin de... Sorumluluk alması ve aktif olması. yükümlülük sahibi olan devleti, okulları ve milli eğitimi harekete geçirmek için talepkar olmaları gerekiyor. Evet e, zamanımızı çok süratle doldurduk Mehmet Onur Bey. Aslında bir programlık daha malzeme var katiyetle ve e, evet. bank konusuna da eğilemedik. Ama bir daha tekrar edelim. T24'te internet adresinde bugün Aydın Engin'in bir yazısı var. Lütfen okuyun ve Van'daki duruma e, sizler de bir katkıda bulunabilecekseniz bulunun diyelim dinleyicilerimize. Belki sizin de bir mesajınız olacaktır Van'a ilişkin olarak. Yani bu konuda biz e, bir süredir takip ediyoruz. Oradaki arkadaşlarımız ailelerle direkt görüşerek bir raporlama da yaptılar ve biz bunu yayınladık iki hafta önce. O zaman e, çocukların yaşamının e, risk altında olduğunu belirtmiştik. Israrla uyarmıştık. ...maalesef bugün bir bebeğin yaşamını kaybettiğini öğrendi. Evet. Ee, Ve soğuktan... Evet, ses evet. çıkarmak gerekiyor. Yani bu tür sorunların çözülmesi için... illa bir çocuğun yaşamını yitirmesini beklemeden... ...ses çıkarmak gerekiyor. Daha dün acil çözüm çağrısı diye... ...bir basın açıklaması tekrar yayınladık. Çünkü sorunlar gerçekten kronik ve geri dönülmez hale dönüşü. O yüzden herkesin e, ivedilik de buna sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Evet, yani e, şunu da belirtelim. Ağustos'un e, son günlerinden bugüne kadar devam eden açlık evet. grevi ve ölüm e, oruçları var. Valilik o günden beri sürekli konuyla ilgilenildiğini, çözüme kavuşturulacağını, durumun inçilenildiğini ifade ediyor. Ama elektrikler bu... açılmıyor ve onun sonucudur bu olayda. Çok ciddi bir duyarsızlık olduğu çok kesin ve buradan tekrar bütün ilgililere Duyurmaya çalışıyoruz, uyarmaya çalışıyoruz. E, maalesef bir bebeğin e, can kaybıyla sonuçlandı. Sizin raporunuzda da yazıyordu. E, biz geçen hafta düzenlediğimiz programda da gene bu konunun üzerinde Hı. durduk. Maalesef durum bu. Peki çok çok teşekkürler e, Mehmet Onur Yılmaz. E, Gündem Çocuk Derneği'ne de çalışmalarında başarılar diliyor Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Evet efendim bugün Altın Saatler programında konuğumuz Mehmet Onur Yılmaz arkadaşımız idi. Gündem Çocuk Derneği kurucu yönetim kurulu üyesi. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.